Oh yeah. Çıkkastı Kainat, bugün 5 Nisan Çarşamba, yıl 2017, ay 4, gün 95, Kasım 149. 1438, Hicri-i Recep 8, 1433, Rumi Mart 23. Avukatlar günü. Günün sözü, devletin sarsılmaz temeli adalettir, Pindarus. Günün ikinci sözü, dünya aç oldukları için uyuyamayanlarla, açlardan korktukları için uyuyamayanlar arasında bölünmüş durumdadır. Bugün tarihi Avukatlar Günü. 5 Nisan Avukatlar Günüdür. Hukuk iki nokta üst üste din ve ahlak kurumları gibi toplum hayatını düzenler. Her siyasi toplumda hukuk kural ve kurumları o topluma özgü özelliklere göre gelişir. Her ülkenin kendine özgü bir iç hukuk vardır. Buna iç hukuk denmesinin nedeni yalnız o ülke sınırları içinde uygulama gücüne sahip olmasıdır. Devletler arasında bir de özel hukuk kurallarının konulmasını gerektiren ilişkiler vardır. Bu kurallar kaynağını gerek iki veya çok taraflı anlaşmalardan gerek devletler arası sözleşmelerden alır. Buna devletler genel hukuku denir. Günün tarihi 223 yıl önce bugün 5 Nisan 1794'te 1789 Fransız devriminin liderlerinden Georges-Jacques Danton, Guillotine'le Paris'te idam edildi. Günün malumatı dünden devam Nisan ayında. Bahçıvanlık. Kalem aşası işi sürdürülür. Sonbaharda bağır, son yaprak aşası vurulmuş fidanların aşıdan aşağı, aşağı, sık, aşağı kısmında fışkıran tomurcukları koparılmalıdır. Bu suretle aşılar kuvvetlenir. Her nevi çelik yapmaya devam olunur. Yaprağını dökmeyen ağaçlarda daldırma yapılır. Büyük, Büyük Saatli büt. Marif Takvimi Merhaba herkes. Açık Hava Dijası 949. AçıkHava.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Marda, Canto Bil ve Selahattin Çoban oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı ilginç bir şarkı ile yaptık. Futsal Könyegin. Miao, miao miao grubu seslendiriyor. Kendisine miyav miyav adını veren bir grup tarafından Almanya'nın futbol ligi Bundesliga taraftarlarının besteledikleri bir şarkı olsa gerek Futbol Kraliçeleri adını e, taşıyor şarkı. Niye çaldığımızı da bu konuyla yakından ilgilenen Galeano bize anlat. Kadınlar. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğulu. Sel yayıncılığı. Kadın Şampiyonlar 2003 yılında 3. Dünya Kadın Futbol Şampiyonası yapıldı. Turnuvanın sonunda Alman futbolcular şampiyon oldular. 2007 yılında da Dünya Kupası'nı yine onlar kaldırdı. Ancak onlar buralara dikensiz bir gül bahçesinden geçerek gelmediler. 1955'ten 1970'e kadar Alman kadınlarının futbol oynaması yasaktı. Alman Futbol Federasyonu'nun gerekçesi şuydu. Top kapma mücadelesinde kadın zarafeti ortadan kalkıyor, beden ve ruh bazı hasarlara maruz kalıyor. Bedenin sergilenmesi de ayrıca ahlaken sakıncalı. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Tarihte bugüne de kısaca göz atalım... 1951'de bugün Ethel ve Julius Rosenberg Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan idama mahkum oldular. Daha sonra da idam edileceklerdir elektrikli sandalyeyle. 1992'de Albert Alberto Fujimori ya da Fujimori Peru Cumhurbaşkanı Peru Kongresi'ni askeri kuvvet kullanarak dağıtıyor ve diktatörlüğünü ilan ediyor. 1992 bu da 25 yıl önce tam çeyrek yüzyıl önce. 1992'de de barış protesto aktivistleri Suada Dilberović ve Olga Sučić Saraybosna'da Vrbanja köprüsünün üzerinde öldürülüyorlar ve Bosna Savaşı'nın ilk ...kurbanları oluyorlar... ...ondan sonra sayıları... ...çok çok artacaktır. Evet... E, ...haberleri başlamadan önce bir düzeltme de yapayım... ...galiba... futbol Königin... E, ...singular yani... E, futbolun kralları demek değil mi? Yok kraliçesi demek, kraliçeleri kraliçesi. değil... Yani ...futbolun kraliçeleri demek için... futbol Königin'den... ...dememiz lazımdı, o zaman... E, ...di takısı alıyor artikel olarak başına... E, ...normalde de D, artikeli var... Böyle yani. Evet. Fuzpel Köniğin. Peki şimdi haberlere bakalım. Ee, gezegen çapında çok büyük ve tatsız bir haberle başlamak zorundayız. Ama 18 yaş üstü değil. Ölenlerin çoğu 18 yaşın altında zaten. Olacak evet. Ee, hayır ben başka bir şeyden bahsediyorum. Pardon. Yani her ee, zaman kimyasal saldırı düzenlenmedi diye ilk olarak bunu söyleyeceksiniz. Sandım. Bu da kimyasal bir saldırı ama başka bir tür. Fizik saldırı. Nature Communications dergisinde yeni yayımlanmış bir araştırmadan bahsediyoruz. Eğer fosil yakıtlar bu şekilde yakılmaya devam ederse kömür, petrol ve doğalgaz. EOSEN. Ee, döneminin, jeolojik Eosen döneminin başlarından beri hiç görülmemiş seviyelere ulaşacak deniyor. Karbondioksit seviyeleri. Yani 50 milyon yıl öncesine dönüyoruz. Orada insanlar tabii mevcut değildi. Ve 21. yüzyılın başında 50 milyon yıl geriye dönmüş oluyoruz. Kuzey kutbunda palmiye ağaçlarının yeşerdiğini göreceğiz. Böyle palmiyeli Güzel şey gibi Antalya caddeleri gibi olacak. Kuzey Kutbu. Nasıl? Soğuk olur gene de biraz. Soğuk mu? Ne soğuk yani. Palmiyeler yetişiyor. Denize giriyorsun. Kaç sene var dediniz? 21. yüzyılda yani. işte 80 sene bina Ha iyi olur. Rahat bir durum var yani. Evet. Ee, eğer o daha da devam ederse Tabii daha da geriye 500 milyon yıl geriye gitmesi de mümkün yarım milyar yıl geriye e, durdurulamaz bir erimeden bahsediyoruz ve eğer 23. yüzyıla kadar böyle giderse de o zaman e, son 500 milyon yılda görünmemiş bir hale gelecektir deniyor bundan bilimsel gerçekler bizi ilgilendirmiyor Donald Trump ve e, Türkiye'deki yöneticiler ve dünyanın diğer ülkelerinin yöneticilerini bu, bu bilgilerle ilgilenmiyorlar. Donald Trump zaten yeni bir karar verdi geçen hafta yani e, şey iklim konusunda yapılacak bütün tedbirleri alınacak tedbirleri, düzenlemeleri bir kanun hükmündeki kararname ya daha doğrusu bir yürütme kararnamesiyle executive order diyorlar Obama yönetiminden kalan zaten çok yetersiz olduğu için eleştirilen kararları olduğu gibi ortadan kaldırıyor ve herhangi bir kapak kalmıyor sera gazı emisyonları için karbondioksit başta olmak üzere evet. hoş bir durum olacak David J. Arkuş'ta Public Citizen diye bir e, kuruluş var Kamusal, kamu vatandaşı onun Climate Program iklim programı adlı yönetiminde bulunduğu kuruluştan şöyle bir açıklama yapıyor. Yani büyük geniş çaplı bir nükleer savaş başlatmak kışkırtmanın yanı sıra bir herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri başkanının bundan daha Trump'ın bu eyleminden daha korkunç bir şey düşünlemez demiş. Sera gazlarını arttırmasından. Ve bu insanlık tarihindeki en düşük seviyede noktalardan biri olarak tarihe geçecektir demiş. Daha iyi bir geleceğin hesabını yapabilecekti. Fakat yapmıyor. Ve katastrofa, felakete, kıyamete doğru kararlı bir şekilde, azimli bir şekilde e, geldi diyor. Amerika Birleşik Devletleri uzak. Kuzey kutupları da uzak. Onun için boş verelim bu haberi, değil mi? Evet. Zaten şeyde ötede da ne zaman olacağı da belli değil Nature Communications dergisi de, de kimse bilmiyor. Bunu bu haberi Common aldık. Devam ederiz. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde e, büyük bir mücadele de yürütülmeye başlıyor. Şimdi yeni bir hamle var. 54 milyar dolarlık bir hediye verdi Pentagon'a silah bütçesine bu küresel ısınma iklim değişikliğinin yanı sıra e, Trump'ın önerisi askeri e, harcamalarının çok çok arttırılması ve geri kalan her şeyin iklim başta olmak üzere iklim tedbirleri ve çevre tedbirleri başta olmak üzere her şeyin azaltılması konusunda e, şey şey deniyor. Yani bu yıkıma gidiştir diyorlar. Çok sayıda önde gelen aktivist aydın ve yazar, çizer e, harekete geçmiş durumdalar. Pek çok imza toplanmış durumda. E, on, İngilizcesinde üç W ile ifade ediliyor. Duvar yok, savaş yok, ısınma yok. No walls, no war, no warming diyorlar. Tanıdığımız önemli isimlerin birçoğu burada yer alıyor. Bunu takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri çapında büyük bir mücadele başlıyor. 29 Nisan'da da dev yürüyüşün hazırlıkları da devam ediyor. Özellikle iklim konusunda. Evet. Şimdi gelelim gezegenin ikinci büyük korkunçluğuna 18 yaş üstü haberlere İdlib'de korkunç bir gaz saldırısı. İstersen sen biraz ondan bahsetti şimdi. Evet. Yani e, ne tarafından tutulabilir ki bu? Bundan daha kötüsü ne olabilir? Kimyasal saldırıdan daha kötüsü ne olabilir? Biyolojik saldırı mı? Nükleer saldırı mı? Nükleer saldırı olabilir. Evet. Yani daha önce de görülmüştü. Daha geniş kapsamlı olduğu için. Ee, şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Han Şeyhun beldesinde kimyasal e, gaz kullanıldığı iddia edilen saldırısı sonrasında bugün olağanüstü toplanma kararı olmuş. Büyük bir olaydan bahsediliyor. Çeşitli rakamlar var Londra merkezli insan, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda 11 çocuk en az 58 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bir yardım ajansı ve bir muhalif medya merkezi ise ölü sayısının 100'ün yüz üzerinde olduğunu söyledi. Çünkü gazeteciler bulunmuyor orada. Evet İdlib Sağlık Müdürlüğü'ymüş bu. 100'ün üzerinde insan, 400'den fazla insan da yaralandı diyor. Evet bağımsız gözlemciler de aynı şekilde bulunamıyor savaş bölgesinde. O 2013 senesi, 2014 senelerinde ortadan kalkmaya başladı bu kavramlar Suriye'deki savaş için. Sadece taraflar söyleyebiliyorlar neyin ne olduğunu. O yüzden e, iddia edildi denilen, denilmesinin temel sebebi bu bağımsız gözlemcilerin olmaması. Şimdi çağrı da yapılıyor. Guta saldırısının hemen ardından da 2012 senesinde miydi? Kaç senesindeydi Guta'daki saldırı? 2013'te 21 Ağustos 2013 tarihinde Şam'ın doğusundaki Guta bölgesine de bir sarıngazı saldırısı yapılmıştı. Burada da aynı şekilde gazı olduğundan bahsediliyor. Muhaliflerin iddiasına göre Suriye ordusu bu saldırıyı gerçekleştirmişti. Esad rejimi ise bunu kabul etmemişti. Neyse bu 2013 tarihinde olduğu gibi aynen ee, burada da reddedilen çeşitli saldırılar var. Ortada ölen insanlar var ama bir bağımsız gözlemciler topluluğu yok. Aynı aynı şekilde o 2013'deki saldırı sırasında da bağımsız gözlemcilerin yolunu açın denilmiş, denilmişti. Şimdi de aynı şekilde bağımsız gözlemciler için e, yolları açılsın çağrısı yapılıyor. Ve birçok eleştiri ve kınama mesajı da geliyor. Sorumluluğu almayan insanların yaptığı açıklamalar gibi. Dehşet verici fotoğraflar ve videolar var. İnsanların nefes almaktan zor, nefes almakta büyük zorluk çektikleri yeri çıplak hatta çıplak çocukların sediyelerle götürüldüğü nefes almak çabası içinde böyle bir durum var. İdlib'de meydana geliyor bu muhaliflerin elinde bulunan en büyük kentlerden bir tanesi ee, ve toplanıyormuş Birleşmiş Milletler'de bu konuyla alakalı. Türkiye saatiyle 17 ile. El Cezire'nin İdlib'deki muhabiri de daha da ötesini de söylüyor. Rejim daha sonra Esad rejimi, Beşer Esad rejimi daha sonra yine Han Seyhun mu Şeyhun belki bölgesini havadan hedef aldığını aktarmış ve bir hastane ve sivil savunma teşkilatına ait bir binanın da vurulduğu evet. belirtiliyor. Yani bunların bizzat bu saldırıdan tedavi, yaralanıp tedavi görenlerin bulundu. Evet. Hastaneye. Ondan saldırı. zaten iki gün önce ya da bir gün önce olsa gerek İdlib'deki büyük bir hastane Maratlı Numan'daki hastane vurulmuştu. Şimdi bu saldırının ardından yaralıları götürüldüğü hastanenin de vurulduğu söyleniyor. Sadece El değil Weissnaves da aynı şekilde bunu aktardı. Beyaz Beriller'in yaptığı açıklamada da aynı şekilde bu hastanenin vurulduğu vardı. Tamamen ortadaki o, o bir aylar önce söylenen ateşkes durumu ortadan kalkmış gibi duruyor. Evet bu tabii yani bugün saat Marif takviminde de ayrıntı yani birazcık tarifi yapıldığı gibi e, avukatlar günü dolayısıyla e, uluslararası hukuku, devletler genel hukuku de eski deyimiyle anlatıyor. Bu e, uluslararası hukukta kesin olarak e, savaş suçu ve insanlık suçu diye adlandırılan kavramlar var. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg ve Tokyo mahkemelerinden çıkan Özellikle de Nürnberg Mahkemesi'nden çıkan nazilerin, liderlerin yargılandığı bazı kurallar var. Bu onlara kesinlikle aykırı düşüyor. Her ikisine de hem insanlık suçu hem de savaş suçu. Ama herhangi bir şekilde bir yaptırıma uğramadığı zaman aynı Guto'da yaptığı gibi bu gibi rejimler bu gibi diktatöryel rejimler aynı şekilde bunu tekrarlayabiliyorlar. Diğer diktatöryal rejimlere de aynı şekilde örnek olabiliyorlar. Her an herkesin başına gelebilir böyle bir savaş durumunda kimyasal saldırıya maruz kalmak. Burada yaralananlar da zaten Türkiye'ye getirilmişler. Saldırıda yaralanan 32 kişi Türkiye'ye getirilmiş. Hatay'daki hastaneler kaldırılanlardan 32 kişiden ikisi kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş. Reyhanlı Devlet Hastanesinde tedavi görenlerden yaralı Veda Ajeci isimli bir kadın yaşadıklarını şöyle anlatmış El Cezire'ye. Büyük bir gürültüyle uyandık. Gazdan etkilenmiştik. Kalkıp düşmeye başladık. Ayakta duramıyorduk. Baş dönmesi ve mide bulantısı oldu. Nefesim daraldı. Nefes alamaz oldum. gözlerinden yaş geliyordu. Sonra kendimi kaybettim demiş. Gözümü Türkiye'de hastanede açtım ve hiçbir şey hatırlamıyorum demiş aynı zamanda. Eşim ve iki çocuğumun durumunu bilmiyorum. Onlara ne olduğunu bilmiyorum. Onlardan haberim yok diye de bir... Gerçek bir şahitlik etmiş yine yine gerçek yani. trajedilerden bahsediyoruz. 7. yılına giriyor savaş bu arada. En az 300 bin kişi hayatını kaybetti Suriye'deki bu iç savaşta. 2011'de başlamıştı protesto gösterileriyle, ardından iç savaşa dönüşmüştü. 5 milyondan fazla Suriyeli de Komşu ülkeleri sığınmak zorunda kalmıştı. Ülke içinde altı milyondan fazla kişi evinden olmuştu. Şimdi yapılan açıklamada Suriye'ye Suriyeliler, Suriye'de ne olacağını Suriyeliler karar verecek şeklinde açıklamalar yapılıyor. Evet, ülkenin Amerika ülkenin Birleşik... terk etmiş durumda zaten nüfusun yarısı. Evet, evet. Bir Ve evlerinden olmuş şekilde. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri de artık kaç, üç gün önce ya da dört gün önce olsa gerek. Artık Esad'ın gitmesi bizim birincil önceliğimiz değil şeklinde açıklamalar yapmaya da başlamıştı. Evet, Putin, Putin de benzeri zaten fikirde. Zaten Putin olmasa esat diye bir şey olmayacak. Olmayacak He. zaten o yüzden de ayakta kalıyorlar. E onların sicili şey mi peki? Yani e, temiz mi diye baktığınız zaman Birleşmiş Milletler'de bu yatırımların uygulanamamasının savaş suçuyla ile alakalı durumların karşısında veto olarak görülme, görülen ülke kimdir diye sorarsanız bir Rusya, diğeri de Çin. Yardımcısı Çin, yançısı Çin'de olarak nitelendirilebilir. Onların da sicili çok daha fazla temiz değil. En son şey hatırlıyorsunuzdur. Temmuz 2014'te meydana gelen 298 kişinin öldüğü uçak vurulmasını Ukrayna üzerinde. E, onun da sorunları bulundu. Hollanda Ulusal Taşımacılık Dairesi bu Malezya'ya giden Hollanda uçağının düşürülmesinde, Ukrayna üzerine düşürülmesinde Rus yapımı bir buk füzesinin neden olduğunu açıkladı. Kimse, herhangi bir sorumlu da aynı şekilde cezalandırılmadı. Ondan önce geçtiğimiz sene Ekim ayında Özür dilerim, Eylül ayında Suriye'nin kuzeyinde, Suriye'de Halep'in kuzeyinde bir yardım konvoyu vurulmuştu. Saldırının ardından uzay, uydudan çekilen fotoğraflarda havadan gerçekleştirildi, ortaya koyuldu bu saldırının. Ve kimse sorumluluğu üstlenmedi. Bölgede operasyonlarını gerçekleştiren ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Rusya, ne de Esad rejimi. Birleşmiş Milletleri bile vurdular. Herkes vuruluyor. Evet, evet. Tabii. Sivilleri geçti, birleşmiş, birleşmiş Milletleri, milletleri de vurdu. Birçok önemli yeri, depoları ve şeyleri vuruldu yani. 18 kişi ölmüştü ve sorunlar evet. yine aynı şekilde cezalandırılmadı böyle devam ediyor şimdi Fransa'dan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrı var Jean-Marc Eyru Dışişleri Bakanı İdlib'deki saldırıyla acil toplanma çağrısı yapmış bu iğrenç saldırıyı kınıyorum demiş ve uluslararası güvenliği tehlikeye atan böylesi ciddi eylemler karşısında herkesi sorumluluklarından kaçmamaya davet ediyorum diyor ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu diye bir kuruluş SMDK. Ee, o da Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısını ve olayla ilgili soruşturma açmasını istemiş. Fakat rejim reddediyor. Rejimi Bizim... reddettiğinde Sputnik'ten okuyoruz. Sputnik'te aynı şekilde Sputnik'in haberini veren de Birgün gazetesi üzerinden okuyoruz. Rejim reddetmiş. Sputnik'in haberi bir günde okuyorum ben. Suriye Silahlı Kuvvetleri bir kaynak... Suriye Silahlı Kuvvetleri'nden bir kaynak, ismi de açıklanmıyor. Nasıl bir haber bu? Ee, kesin bir dille reddetmiş bu saldırıyı. Suriye ordusunda kimyasal silah yok. İdlib'de de saldırı gerçekleştirilmedi. Tüm bunlar terör örgütleri tarafından yapılmış gerçek dışı açıklamalar. Bunların Haman'ın kuzeyinde Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilen son operasyonda verdikleri büyük kayıpları aklama çalışması şeklinde bir açıklama yapmışlar. El ne geçmişte El kimyasal diyorlar ne de gelecekte kullanacağız diyorlar. Evet, El <gülüyor> Cezire'de aynı şekilde yapmış, rejim reddediyor diyor. Ama yani 7. yılına giren savaşta en az 300 bin kişinin öldüğünü de hatırlatalım bir kez daha. Ve 5 milyondan fazla Suriyelinin komşu ülkelere sığınmacı olduğunu, ülke içinde de 6 milyondan fazla kişinin evinden, yerinden, yurdundan olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Yani toplam 11 milyonun üzerinde insan, çocuklar, kadınlar, büyük ezici çoğunluğu sivil, ve bazı şehirlerinde artık Halep gibi yerlerin en eski medeniyetin en eski e, şehirlerinden bazılarının da haritadan silinmek üzere olduğunu da belirtelim. Açlık var filan feş mekan böyle devam ediyor. Çok vahim bir durumdan bahsediyoruz. Beyaz Ev e, resmi açıklamada Obama'yı suçlamış Hürriyet'in haberi. Obama'yı mı suçlamışlar? Evet. Sean Spicer Suriye'nin Idlib kentindeki kimyasal silah saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtip Suriye'de kadın ve çocukların da aralarında olduğu masum insanları hedef alan bugünkü menfur yani nefretlik kimyasal saldırı Ulgar Dünya tarafından göz ardı edilemez demiş. Evet, evet. Bu hain eylemleri Beşşar Esad rejiminin bu hain eylemleri Önceki yönetimin, Amerikan yönetiminin, Obama yönetiminin zayıflığının ve kararsızlığının bir sonucudur demiş. Buyurun işte. Suçlu belli oldu. Anlamadım ki. E böyle zayıf ve kararsız olmasaydı böyle olmazdı demiş. Barack Obama 2012'de kimyasal silah kullanımına ilişkin bir kırmızı çizgisinin olduğunu söyledi. Ama ardından hiçbir şey yapmadı diyor. Bu kabul edilemez saldırıyı kınama noktasında bütün dünyadaki müttefikleriyle bir arada durmaktadır demiş Amerika Birleşik Devletleri. Yani ama Spicer aynı zamanda iki gün 31 Spicer. Mart'ta Spicer, Spicer Spicer 31 Mart'ta Esad'la ilgili nerede olduğumuz konusunda kabul etmek zorunda bulunduğumuz politik bir gerçek var şeklinde bir açıklama da yapmıştı. Ama onu o zaman yapmıştı. 31 Mart yahu. Evet. 5000 önce mi ne? Evet. O, o beş gün önceydi o. E beş ay önceki yönetimi suçluyor. Beş gün önceki kendisine herhangi bir öz eleştirde bulunamıyor mu bu be beyefendi? Sana George Orwell'in 1984 romanını oradaki yeni dil, yeni konuşu tavsiye ederim, İncelemeni. Bilmiyorum ama artık şey gibi duruyor. O dünya. Yemezler yani. Hayır. Beş gün önce söyle ondan sonra tekrardan gel. Beş ki. gün sonra farklı şeyleri söyle Topu da hemen başkasına O geçmiştir Geçmiş bug bugünü belirler Bugün geçmişi belirler asıl Bugün ne söylüyorsam Geçmişte de o olmuştur 1984'ten Anladım. Me mealen söylüyorum ama U Uydurmuyorum ama Mealen söylüyorum Elimin altında kitap yok e Şu anda yani ee, Suriye'deki yani Suriye ordusunun kimyasal silahı yok açıklamasını kabul etmiyorsun yani sen. Ne geçmişte kimyasal kullandık ne de gelecekte kullanacağız diyor Reuters'da. bir başka Şey kane. mi kabul edeceğim şimdi muhalifler giderek kendi çocuklarını mı öldürüyorlar? Guto'da ondan bahsetmişlerdi. Bu insanlar gittiler kendi çoluk çocuğunu öldürdüler sırf propaganda evet. yapmak için diye. Bunu mu kabul edeceğim? Herhangi bir kimse kendi çocuğunu öldürebilmesini ben kabul etmiyorum mantık ya yani, propaganda yapma amacıyla. Yani bu, bu buna inanmamı bu kadar şey yapmam bekliyorsunuz işte o zaman George Orwell'ın içine girip büyük bir propagandanın parçası oluruz galiba. Her an zaten girmiş bulunuyoruz ama ne yapalım böyle gidecek ama işte. Ama parçası olup olmamakta aynı şekilde sizin ve sizin okuduğunuz haberlerin elinde galiba. Dinlediğiniz haberlerin, Aynen, izlediğiniz haberlerin elinde. Ama Orwell'de biliyorsun 1984'te Büyük Birader'in kontrolünde bütün medya, tek bir medya var ve dün savaşta olduğumuz ülke Okyanusya ile başka diğer ülkeler yarın ebediyen tarihte başka bir dost ülke, dün dost olduğumuz ülkeyle ebediyen savaşta olduğumuzu hemen haberlerde okuyabilir, dinleyebilir, seyredebilir ve ondan sonra ona inanır. Evet ama şeye, şeye inanmıyorum. Winston gibi evde kameranın görmediği, ufak bir aralıkta bir şeyler yazmaya, çizmeye, okumaya çalıştığımız bir zamanda olduğumuza inanmıyorum. Oldukça kalabalığız, oldukça fazla sayıdayız. Birbirimizi tanıyoruz, nerede olduğumuzu biliyoruz ve dayanışmayla beraber bu tip saldırılara karşı protesto gösterilerimizi, sesimizi çıkarmamızı ve bir şeyler talep etmemizi gerektirebilecek kadar büyük bir kalabalık olduğumuzda aynı şekilde farkındayız. Aynen yani. öyle. Ben de onu söylemeye çalıştım. Mücadele işte, Biraz yani. önce şeyi verdiğim zaman No War işte diye başlayan Evet. Savaş yok, ısınma yok, biz varız diyen büyük bir kitle var. Alanımızı küçültmeyelim. Çünkü bu tip saldırılar gerçekleşmeye başladığı zaman daha da farklı, daha da sık olmaya başlayacak. Ki sık bir aralık bana kalırsa. Dünyada kaç tane saldırı, kimyasal saldırı biliyorsunuz siz. Hep Halepçe'ye örnek gösteriyorlar galiba. Evet. Halepçe'nin öncesinde bir sarin gazlı saldırı metroda olmuştu Japonya'da. O da terör saldırısı olarak nitelendiriyordu. Aung Henrik Tarikatının da. Evet geçtiğimiz aylarda da onu anmıştık zaten. Bunun dışında şimdi baktığınız zaman bir 2013'te gerçekleştirilen saldırı var. 21 Ağustos'ta şimdi bir de 2017'de gerçekleştirilen saldırı var. Her 4 senede bir kimyasal silahlı saldırı mı gerçekleştirilecek ve bunların haberini vermek zorunda kalacak açık gazete. İşte evet onun için de bu şey haberlerine önemli atıf yapmak ve onları takip etmek zorundayız. Ve aynı zamanda sesle çıkarmak lazım. Bu normal bir şey değil. Savaşın bir parçası değil kimyasal silahlı saldırılar. Buna bir ses çıkarılmadığı zaman diğer ülkelerde aynı şekilde cesaret bulup farklı yerlerde farklı şekillerde bu kimyasal silahlı saldırıyı gerçekleştirebilme cesaretini bulacaklar kendilerinde. Evet yani bu çok büyük bir tehlike var Amerika Birleşik Devletleri başında özellikle yeni yönetimle yani bu duvar yok, savaş yok, ısınma yok hareketini de bütün dünyadaki ilerici ve mücadele etmeye kararlı olan insanların desteklemesinde fayda var. Evet. Ve aynı zamanda düşmanımın düşmanı benim dostumdur kafasından da, zihniyetinden de çıkmakta o fayda var. O tamamen varmış. Orwell dünyası zaten. Özellikle i̇şte Beşerisat tasv durumunda. Tasvir ettiği dünya. Suriye'deki savaşın bir de tarımdaki yıkım bilançosuna ilişkin birkaç söz söyleyip bırakalım bunu bitirelim. Bu haberleri gıda hattı diye bir siteden ilginç bir haber var. E, bu 6 yılda tarıma yıkıcı, ne kadar yıkıcı etkileri olduğu bir raporla ortaya konmuş. Tarımsal üretimdeki kaybın 16 milyar dolar olduğu vurgulanmış ve büyük yıkıma rağmen ülkede tarıma hemen yeniden başlanması çağrısı yapılmış. Yoksa bitecek yani yiyecek bulamayacaklar. Evet. Tıpkı Yemen gibi olacak. Belki de Yemen'den de beter olabilir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün FAO'nun kısaltılmış adıyla önerisi bu. Yani bu yarısı daha doğrusu ilk raporunu tarım bu savaşın yedi yıllık altı küsur yıllık savaşın tarım en temel şey işte baslenme yani yiyecek gıda üzerindeki etkisini ilk kez açıklayan bir rapor çıkmış Brüksel'de Suriye'nin geleceği üzerine uluslararası konferans çerçevesinde açıklamış. Muazzam zarar var ve kayıp var diyor ama bu büyük yıkıma rağmen tarım sektörü için yeniden start verilmesi, yeniden başlatılması insani yardım ihtiyacı ve göç e, meselesini önemli ölçüde düşürebilir. Çünkü evet. insanlar aç olduğu zaman hiçbir şey yap, yani kaçmaktan gitmekten saldırmaktan başka bir şey düşünemezler yani saldırmak evet. da değil de işte. Ve aynısını sadece insanlar değil, dünya üzerindeki neredeyse bütün, bütün canlılar da, için. Yapıyorlar. Evet, hayır, Ve öyle. şeyi de unutmayalım, bu savaşın altyapısını hazırlayan şey de, protesto gösterilerinin altyapısını hazırlayan şey de, kuraklık yüzünden göçmüş insanlar işsizlik ve adaletsizlikti. Bu, yapılan analizlerde bu yapı, üç vurguya yapılıyordu, bu vurgu yapılıyordu. Ve e, bu döngü gibi bir şey olmaya başladı. Zaten kuraklık yüzünden çıkan bir savaş, gıda eksikliği yüzünden çıkan bir savaş. Aynı zamanda... Şimdi de yani gıda eksikliğinin temelini oluşturan nedenlerden ötürü çıkan bir savaşta şimdi aynı şekilde yine gıda eksikliğine evriliyor. Ve 7 senedir de savaş devam ediyor. Evet yani bu son sene. derece önemli pek adını bilmediğimiz bir internet sitesinden işte gıda hattı diye bir yerden bulduğumuz bir haber son derece önemli. Kıyıda köşüde kalmış bir başka yönüne ışık tutuyor haberlerin. Çünkü 6 yıllık krizden sonra Suriye'de tarım raporu... E, İlk kapsamlı değerlendirme ve 3, 3500'den fazla hane halkıyla ilgili bir araştırma yapmışlar. 380'den fazla böyle tarımsal topluluk yani köy, mahalle falan düzeyinde tarım üzerinde birincil ve ikinci verilerin analizinden oluşuyormuş, tahlilinden. 2016'nın Ağustos'undan Eylül'üne kadar yapılmış odak grubu ve hane halkları kadın ve erkekleri kapsayacak şekilde her bölgeden seçim çok güvenilir olduğu anlaşılıyor araştırmanın ve zararlar altyapının ve değerli şeylerin varlıkların kısmen veya tamamen yıkımı zarar değeri ise zarar gören malların değiştirilmesi ya da eski haline döndürülmesinin bugünün fiyatlarıyla tahmin edilen masrafları veriler böyle çok ciddi bir şey teknolojik metodolojik olarak da ciddi olduğu anlaşılıyor. Eğer kriz olmasaydı yıllık üretimin yaklaşık değerinin ne olacağını da söylüyorlar ve kayıpları ona göre aslamayla öğreniyor, araştırıyorlar. Çok ciddi bir daha büyük bir felaket önlemek için şimdiden harekete geçilmesi lazım. Yani araştırma şunu gösteriyor demiş Genel Direktörü Çatışmanın ortasında tarım milyonlarca Suriyeli için bir can kurtaran halatı sunuyor. Kurtuluş yolu diyor. Bu ülke içinde yerlerinden edilmiş ve hala kırsal kesimlerde yaşayan insanları da içeriyor. Tarım sektörünün ıslahı için yatırımları güçlendirmek insani yardım ihtiyacını önemli ölçüde düşürebilir. Bu çok önemli bir şey. Ayrıca göç akınının yavaşlatılmasında da önemli bir etkiye sahip olabilir demiş yani kırsal kesimler de dahil ülkede 2,5 2,4 milyondan fazla Suriyeli'ye geçim gıda beslenme gıda ve beslenme güvenliği yardımında da bulunmuş. Yani FAO bunları yapıyor. Bir de bu raporu veriyor. Doğrusu çok düşündürücü ve üzerinde önemli durulması gereken bir şey. Bir yandan bu kimyasal şeylerle beraber. Tabi ama şey de kuraklığın Devam ettiğini ve kü küresel ısınmaya karşı hiçbir şey yapılmadı. Yani şey tam tersi. Bunu, su, e, tam tersi bütün regulasyonları kaldıran bir Trump var. Paris anlaşmasını yırtıp atacağım diyor. Daha dün bu konuda bir konuşma yapma fırsatı buldum. Veriler yeni elimde. Bütün anlaşmaları ortadan kaldıracağım diye aynı zamanda. Evet. Yani Şaşırıyor yırtıp diğer ülkelerde. atacağım terimini kullandı. Evet. Anlaşmayı aşağılayarak Anlaşma da anlaşma hiç bir ciddi taahhüt içermiyor Yani resmi taahhütleri de içermiyor Esnek bırakmış ona rağmen Onu bile beğenmiyor Üstelik de tabi yalnız Türkiye'de artık 195 192 ülkenin Zaten o kadar ülke var ve birim var Dünyada Bir araya geldiği tek Anlaşma bu konuda ...onaylamayan, hala onaylamayan ülkelerden az sayıdaki ülkeden biri de Türkiye. İnanılmaz bir şey yani. Evet ama aradaki bu görebiliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde yırtılan bir kağıt, bir anlaşma. Aynı zamanda Suriye'deki savaşın başlangıcını oluşturabilecek bir neden halinde karşınıza çıkabilecek belki. Daha önce çıkmıştı küresel iklim değişikliği yüzünden. insanların göç etmesi ve ardından çıkan bu kaos ve şiddet olayları olarak nitelendirilen analizlerde bundan bahsediliyordu. Sadece o Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan bir şey değil okyadın yırtılması. Dünya genelindeki savaş ve şiddetin daha da artması bu kimyasal silahlı, biyolojik silahlı, belki de ileride nükleer silahlı saldırıların da başlangıcı olarak nitelendirilebilecek bir ana da tekabül edebilir. Hiç şüphesiz yani gidişat o yönde zaten ve şey de değil. Mesela bu yönde bir herhangi bir yani Türkiye diyor ki mesela 100 milyon lira dolar vaat ettiler ve vermediler. Onun için imzalamıyorum diyor. Onun içinde 80 tane kömür termik santrali daha yapım aşamasında ya da planlama aşamasında vesaire. Evet. Yani bir tekini bile kömürün İktidarlı çıkaramazsan işte. sürekli bağını çıkarmaman gerekirken bütün raporlarda bilimsel raporlarda kimsenin umurunda bile değil milyarlarca ağaç dikeceğiz diyorlar ama o ağaçları dikecek herhangi bir toprak olup olmadığını bizzat mühendis olan Orman Bakanı ya, ya, doğru söylemiyor. Evet. Çünkü onları dikecek toprak olmadığı gibi verdiği sayıda 7 milyar ağaç dikmekle de hiçbir şey halledemiyorsun bir Trilyon ağaç dikmen lazım mesela böyle bir ne Tutacak toprak var ne gezegende ne evrende böyle bir yer var. Ama yani. hepsi birbiriyle bağlantılı Amerika Birleşik Devletleri'nde yırtılan kararnameler verilmeyen tutulmayan sözler Suriye'deki kullanılan kimyasal silahlar aynı zamanda Türkiye'deki bu aynı şekilde yerine getirilmeyen sözler ve büyük büyük iddialar hepsi birbiriyle alakalı yani Suriye'deki kıtlık durumunu Hı. ve tarım durumunu da gene aynı şekilde bu potanın içine koymamız lazım. Hepsi birbirinin içerisine geçmiş bir haber yayını gibi ama oluyor. hepsinin suçu Obama'da. Açık gazete. Broken bone, bone, bone, the ground. Broken bone, bone, bone. Everywhere the sound of broken bone, bone, bone. Everyone brought down. Everyone brought down To broken bone, bone, bone Broken head and bony crown Broken bone, bone, bone Broken guru, king and clown Broken bone, bone, bone To the boneyard I am bound To the boneyard I am bound Broken, toe, broken soul, broken nose, broken heaven, broken woe Broken body into broken earth must go Into broken earth must go When my bones all break, I must feel my way to death When all my bones break, when my meat starts to scrape Death, I will escape to heaven through my heart, to heaven through my heart's breath. Broke my leg under my knee, broke my heart, broke my greed, broke my body like a dog, like a scared dog indeed broke my dumb body So God could see me So God could see me He broke my body Broken bones, oh Lord I'll give my house away Broken bones, oh God It was never mine anyway Broken bones, oh Buddha Take my skull today Or take back my skull someday Break, break, break old oh, bones everywhere Break, break, break Oh soul in the black hair Break, break, break My body, God take care My body, God take good care Take your time Our bones 10 times 10 take your time oh death and you can tell me when farewells swift body dreams god bless me again come down god bless me again and i'll come back and bless you again come down god bless me again and i'll broken bone blues ke kırık kemik türküsü kırık kemikler türküsü diye çevrilebilir Allen Ginsberg, Irwin Allen Ginsberg sözleri ve bestesi ona ait kendisini seslendirdiği bir şarkı. Asıl işi müzisyenlik değil ama çok yetenekli bir birisi ve ölümünün 20. yıl dönümünde Allen Ginsberg'i anıyoruz. 5 Nisan 1970, 97'de hayata veda etmişti, 1926 doğumlu Beat Generation diye adlandırılan kuşağın 1950'lerin en önemli simalarından biri ve ondan sonra da kontrkültür kuşağının yani ondan sonra kontrkültür hareketi, kültür isyanı hareketi gelecekti. Militarizmin her türlü şekline, savaşlara, ekonomik materyalizme ve cinsel ayrımcılık ve baskıya da acayip karşı çıkmış birisi. Bürokrasi karşıtlığı ve Doğu dinlerine, Budizm'e filan da açık Doğu düşüncesine açık taraflarıyla çok iyi bilinen birisi. İşte Jack Kerouac ve William Burroughs gibi önemli başka yazarlarla birlikte Beat kuşağının en önemli temsilcilerinden birisiydi. Sayısız protesto hareketine katılıyor, öncülük ediyor. Şimdi yani son derece mütevazı yaşayan biri. ...eşcinsel aynı zamanda... ...bütün cinsellik haklarını da... ...sonuna kadar savunuyor... E, ...Tibetli... ...Budist hareketinin de bir parçası... E, ...ve... E, ...yani şiddet kullanmayan... ...siyasi protestolar... ...Vietnam Savaşı'ndan... E, ...uyuşturucularla savaş denilen... E, ...duruma karşı... Kar ...çıkıyorlar... ...Hal, Uluma adlı şiiri... ...Türkçe'ye de çevrilmiştir... ...hani de güzel bir şekilde... Onun da evet. e, her e, mahkemeye verilmişti hal şiiri uluma şiirinden dolayı müstehcen plan diye evet. ve sonunda hakim e, olur mu öyle şey şiirde müstehcenlikten insanı içeri mi tıkacağız demişti ve Amerika'nın e, özgürlüğünün e, hakiminde adını verelim temellerini bir kez daha hatırlatan hakim Clayton W Horn ne müstehcenliği, o zaman ne basın özgürlüğü, ne ifade özgürlüğü kalırdı vocabülerimizi, daha kelime dağarcamızı bir takım e, sözcüklere indirip bağlarsak yasakçı daha bağlarsak demişti. Tam da bu sırada e, Türkiye'den bir şey geldi şimdi aklıma Robert College'ya olan şeyi de hatırladım şimdi. Neydi? <gülüyor> Robert Koleji'nde yapılan şey mi? Evet. Gazeteler üzerinden mi okumak lazım bunu? Hukuk üzerinden mi okumak lazım? Her zaman hukuk ve adalet üzerinden okumak lazım tabii ki ama çok ciddi bir olay var. Soruşturma başlatılmış efendim Robert Ne Neyle ilgili? Ee, olay şu öğrencilerin LGBT'yi farkındalığını arttırmak için hazırladığı etkinlikler nedeniyle bir şekilde hedef gösterilmiştir Robert Koleji çeşitli gazeteler tarafından. Yeni Akit'in başına çektiği. Milli Eğitim Bakanlığı da e, bu hedef göstermelerden sonra soruşturma açma kararı almış. Kaos Aslı Alpınar'ın haberine göre diye yazıyor. t 24ten okuyorum ben de. Kolejin düzenlediği etkinlikleri Robert Kolejin'de sapkınlık e, başlığıyla haberleştiren Yeni Akit soruşturma haberinde Robert'teki sapkınlığa Milli Eğitim Bakanlığı soruşturması başlığıyla haberleştirmiş. Harika. Yani... De... Tam da kimi söylediğini hatırlamıyorum şimdi ama e, totaliter rejimlerin yükselişe geçen totaliter rejimlerin diktatörlüklerin filan en büyük özelliklerinden bir tanesi muhbirlerin e, kara çalanların iktidara yaranmak için güçlü muktedirlere yaranmak için sayılarının pıtrak gibi çoğaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Orman kanunlarının işlendiği bir dönem aynı zamanda. Hmm. Onunla da alakalı bir açıklama vardı. Orman kanunları uygulanacakmış artık. Neymiş o? Orman ve Su İşleri Bakanlığı Vesseleroğlu'nun söylediği bir yaptığı bir açıklamaydı ha, biraz bu. Biraz önce <gülüyor> adı geçti. Evet. evet. Ee, kendisi mesela İstanbul Belgrad Ormanında yol kenarına birkaç kamyon moloz dökmüş. Hemen tespit ettik. Döktükten sonra tespit ediliyor galiba bunlar. Ayrıca Kilios tarafında sahile de dökülmüş döküldükten sonra tespit edilen şeyler yine aynı şekilde bunlar. Bunları tespit ettik. Ben buradan şu mesajı veriyorum. Orman teşkilatıma talimat verdim. Yakaladığınız zaman orman kanununu uygulayacaksınız. Yani normal hukuk kalkacak ortadan ve orman kanunları geçerli olacak. Uh, uh, uh, uh, uh, böyle Tarzı. galiba evet. kamyonları yiyecekler. Ee, bakın buradan herkes, bütün kamyoncular da bilsin. Nitekim belli ekipler ve gizli kameralar da kurduk. Yakaladığımız zaman orman kanunu uygulayacağız diye ne konuşmuş. Demek? Yani malına el koyacak. Kamyonuna her şey kamyonuna her şeyine el koyacağız. Bu işin şakası yok. O kişi ormanı tahrip ettiğinden dolayı orman kanunu mucibince savcılığa ve mahkemelere göndereceğiz, sevk edeceğiz demiş. Orman kanunu mahkemeleri kuruluyor. Evet, yeni ve gasp ediliyor kamyonu öyle mi? Evet, talimatım bu. Kusura bakmayın, hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Hiç kimsenin havzalara kaçak, çöp, döküm hakkı yok. Dolayısıyla bunları ihlal edenler kesinlikle cezalandırılacaktır. Kamyona ne varsa el koyun diye talimat verdim. Hadi hele bir dökün bakayım demiş. Okusun bakayım. Okumuş, evet. Neyse Robert Koleji'ndeki haberi geri dönecek olursak bir soruşturma açılılığından bahsediliyor. Ee, köşe yazılarından da aynı şekilde bu konuyla alakalı hedef göstermelerden de bahsediliyor. Ama sadece iktidarla alakalı olan bir şey değil bu. Ee, şeyi tanıyor musunuz? Diktatörlüklerle ilgili olan bir şey bu. Yani muhalefete de sirayet ediyorsalarım bu. Recep Kemal onu tanıyor musunuz? Kardeşi mi Kemal Kılıçdaroğlu? Ya da Kendisi Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi mi diye de sorabilirsiniz. Hmm. Korktular vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de sahibinde kınadım. Asla onlara sanatçı demiyorum demiş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Hayır kampanyası için baba bir masal anlat bana şarkısını kullanmak istediklerini söylemiş. Ancak şarkıcının bestecinin, şarkının bestecisinin izin vermediğini söylemesi üzerine sanatçılarla buluştuğu toplantıda bir sanatçıya doğrudan hedef göstererek hedef göstermekte diyebiliriz belki buna. Belki de diyemeyiz. Tartışılır. Korktular vermediler. Onları sanatçı demiyorum şeklinde bir açıklama yapmış. Tanıdık geldi mi bu retorik size Çok. Ya bir kişinin şarkısını siyasi amaçlarla kullanıp kullanmaması sadece onu bağlamaz mı? Zaten öyle bir açıklama da yaptı. Yaptı, evet. Yani Cengiz Onural, Cengiz Onural ki sevdiğimiz bir besteci ve müzisyendir aynı zamanda. Evet açıkça diyor da defalarca gelmiştir. Muammer Abi ile arası çok iyidir. Ev geldi burada pek çok programımızda bulundu. Yani tarih karar verir bir sanatçı olup olmadığına ve poli şarkılarımın politikayla ilişkilendirmesini şimdilik uygun görmüyorum. E, doğru mu sanatçıları toplayıp böyle sanatçıların karşısında sanat bir sanatçıyı bu şekilde eleştirmek sanatçı demiyorum ben onu demek. Bulaşıcı evet. galiba böyle şeyler. Evet öyle anlaşı diyor. ...bir başka bulaşıcı şeyden daha bahsediyorum... ...sana bir evede vereyim... ...uzun vadeli merak etme bugün için değil... ...kimse kusura bakmasın demiş... ...Kılıçdaroğlu da... ...biliyor musun... ...o sözünde kimse kusura bakmasın... Evet. ...ben bunları sanatçı kabul edemem demiş... Evet. ...kimse kusura bakmasın lafını... ...biraz önce de Orman ve Su İşleri Bakanı da kullandı... Evet. ...orman kanunu uygulayacağım diye... ...bir tarama yaparsan... ...uzun vadede şimdi bugün vaktimiz olmaz... ...herkes kimse kusura bakmasın... ...diye konuşuyor. Yani başbakanından... ...cumhurbaşkanına... ...genelkurmay başkanından... <gülüyor> ...aman kimse kusura bakmasın... ...ben böyle yapacağım diyor. Bu, bu demek ki genel bir şey. Tamam güzel hedef. Sevdim bunu. Hı? Sevdim bunu. Hatta bir tane örnek buldum. Hemen söyleyeyim mi? Çok kısa. Bir tane söyleyeyim. Ama vaktimiz dar. 2016 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı... ...Berat Albayrak konuşmuş... Neyle alakalı? Kömürle alakalı konuşmuş. Tam sizin sevdiğiniz konulardan bir tanesi. Yerli kömür konusunda engellemelere ve eleştirilere değinmiş Albayrak. Antikömürcüler var. Onlar da çok önemli değil belki birkaç cümle koyarız masanın üzerine isterseniz alın isterseniz almayın diyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri %45, İngiltere %39 kullanıyor elektrik üretiminde demiş. Kimse kusura bakmasın biz bu kaynağı kullanacağız şeklinde bir açıklama yapmış Çok güzel. Şimdi şey yapabiliriz Kasım. yani AGM gibi, açık gaz magazin gibi kimse kusura bakmasın. Tabii. Şimdi sayfası açıp her gün bir tane kimse kusura bakmasın yapalım. Muhalefet lideri de Cumhurbaşkanı da başbakan da Bakanlar enerji bakanları da hatta şey adamlar da böyle şey insanlar diyeyim, erkek kadın ayrımı yapmayıp iş insanları filan da kimse kusura bakmasın diyor ben yaparım diyor. Dinliyorlar yani. da bence yani çünkü en son dün söylemiştiniz ya siz bu mailleri mail gittinlerden bile Bekir bozdan bir açıklaması vardı. Nereden biliyor daha doğrusu Bekir Bozdağ ne demişti kontrolü darbi girişimiyle alakalı bir iddiada bulunmuştu Kılıçdaroğlu o da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir mail var bunun üzerine mi konuşuyorsunuz gelen bir evet. mail mi var bunun üzerine mi konuşuyorsunuz diye bir soru yöneltmişti Kılıçdaroğlu'na sizde nereden biliyor mail geldiğini diye sormuştunuz aynı günün akşamında Kılıçdaroğlu da aynı soruyu sormuş bana gelen mailleri takip ediyorlar herhalde. Bu sözle beni maillerin izlediklerine itiraf etmiş oluyorlar. Madem izliyorsanız açıklayın o zaman diye de topu karşı tarafa atmış. Evet ama kendisi de açıklarsa iyi olur evet, bence. Evet sürekli böyle top atmakta olmuyor. Evet açıklasa çok iyi olabilir. Ee, öte yandan bu Robert Kolej meselesini es geçmeyelim. Bu son derece vahim bir yani tamamen en ürkütücü totaliter rejimlerin uygulamalarından bir tanesini teşkil ediyor. Ee, muhbirler tamamen yıkıma yönelik e, şeyler yapıyorlar. Yani <gülüyor> kimse kusura bakmasın diyor Kılıçdaroğlu ama sözü bugüne kadar kaç bin politikacı resmi yetkili Ağız Cumhurbaşkanı Başbakan Bakan tarafından söylendi bilmiyorum ama bu durum yeni akidin durumu da şöyle mesela Faruk Aşlan imzalı haberde ahlaksız filmler izletecekler. Homosel lise hafta boyunca homosel, homoseksüellik aşılayacaklar. Ahlak elden gidiyor miyirim. işte şey. Robert Koleji eşcinsellik hastalığını topluma normal bir insani durum gibi yansıtan sapkınlar porosu olarak tamamlıyor. Bunlarda bir şey görmem. Beklenebilir yayında fakat bunun savcılık tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alınması işte bu soruşturma başlatması bu çok düşündürücü ve e, üzücü bir esef verici bir haber yeni akit yoksa her şeyde diyor ee, yani Hollanda'nın tamamı sular altında kalacak bunlar zındık demişti Hollanda'da şey evet. olduğu zaman küresi ısınmayı öyle kullandı Rize'de Atatürk heykelinin kaldırılmasına elhamdülillah Rize özgürlüğüne kavuştu diye vermişti eee Kahpe, diplomalı sapkınlar atın bunları diye de maaşetler atmıştı ve savunma dosya numarası ve kolej yetkililerinin isimlerini vererek hedef gösteriyor. Böyle şeyler durur fakat. Bu sadece Türkiye ile alakalı bir şey değil. Dünya geneline baktığınız zaman da aynı şekilde LGBTİ haklarının elden alınması ve saldırıların da arttığını görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu böyleydi. Trump geldikten sonra ilk küresel iklim krizelliktim değişikliği ile alakalı internet Beyaz Ev'in internet sitesinden kaldırdığı e, makaleleri, daha doğrusu açıklamaları kaldırdığı gibi aynı zamanda LGBTİ haklarıyla alakalı açıklamaları da kaldırmıştı. Tabii. Dünya geneline sirayet eden bir şey bu aslında. Teaurus LGBTİ hakları konusunda. Bu Türkiye'deki işte örneklerinde Yeni Akit Gazetesi'nden ve aynı zamanda bu hedef gösterilen soruşturmalardan, hedef gösterme sonrası açılan soruşturmalardan görüyoruz. Totaliterizmin yükselişi bu şekilde oluyor. Yani son, son örnekte çok çarpıcı bir örnek var. İki şey söyleyelim. Deniz Yücel'in tecridine son verilsin diyor Federal Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hristiyan Demokrat Birlik Partili Mikael Brandt ve tecid cezasının orantısız olduğunu söylemiş İlk defa görüşme imkanı buldular ve Cumhurbaşkanı onun hakkında terörist ve ajan demişti. Bir de önemli konu şeyi söylememiz lazım. Cumhuriyeti Cumhuriyet operasyonunda diyelim. tutuklanan yazar ve yöneticiler hakkında hazırlanan iddianame, Avukatların, Cumhuriyet'in yazarlarının ve yöneticilerinin avukatlarına dahi haber verilmeden... ...iktidarın yandaşı Sabah gazetesine servis edilmiş. Sabahın yayınladığı iddianamede FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan... ...savcı, gazetecileri, bylog kullanıcılarıyla irtibatlı olmakla suçluyormuş. Çok ilginç bir şey bu. Ee, çünkü ben şu soruyu sorayım. Bugünün ikinci sorusu Buyurun. oluyor. Bu kısa vadeli ama... Ee, Sızdırıldı deniyor ama sen aynı fikirde belki de sıkı bir araştırmacı gazetecilik örneği olamaz mı? Sabah gazetesinin başarılı bir çalışması sonucu Cumhuriyet'in avukatlarından bile önce elde etmesi. Bilmiyorum ki şey olabilirim peki gazetecilik ve e, hukukçuluk mesleğini bir araya getirme gibi bir durum da olabilir belki de. Olamaz mı? Hem gazetecilik yapıyorum hem de aynı zamanda iddialenme yazıyorum. Olamaz mı? olabilir deneysel olarak söyleyemem böyle olduğunu söylemiyorum kesinlikle tabii yeni şey bize dünya çapında bir araştırmacı gazeteciliğin en önemli parlak örneklerinden biri de olabilir evet olabilir hayali suçlamalar ve itiraflar iftiralar iddianame de diyor Cumhuriyet Gazetesi manşetten ve derhal bırakın diye 11 arkadaşımız için hazırlanan iddianame dayanıksız çıktı diyor iftira üzerine kurulu olduğunu söylüyor. Savcı telefondan daha çok delil çıkar denmiş. Böyle bir şeyi söyleyelim. Ve bunu, bu haberi daha biraz daha takip edebiliriz. Önemli çünkü hukukun gerçekten çok problemli yerlerinden bir tanesi daha. Bu arada anayasa elveda anayasa kitabının da açık gasteden sonra okunan Profesör Doktor Kemal Gözler'in Anayasa Elveda Anayasa kitabının da ...üçüncü baskısını tamamlamış olduğunu da söyleyelim. Büyük bir ilgi görüyor. Gerçek işler bin yapılıyor küçük diyor Kemal Gözler. Ama çok kıymetli okurlar var, dinleyenler için de aynı şeyi kullanabiliriz. Çok metodolojisi bakımından çok sağlam. Önemli bir kitabın okunmasına devam edilecek referandumdan iki gün öncesine kadar bunu da hatırlatalım. Şimdi bir ara veriyoruz Cengiz Aktar'la buluşmak üzere. Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın can. Bugün yurt dışına gidelim diyorum. Ne dersiniz? Evet. Bir evet. tur atalım. Evet. Güzel. Evet. Nereden başlayalım? Tarık evet. Bin Ziyat'tan başlayalım mı? Ee, başlayalım. Başlayalım. 711 Tarık Ben Ziyat. Can. Tarık Ben Ziyat kimdir? Ee, kendisi gemileri yakan kişi olarak bilinir efendim galiba. Doğru mu? Yapmıştır tabii. Cebeli Tarık... <gülüyor> Evet, Tarık Bediye, yıl 711 e, Fatih Tarık Kayası e, e, Kıyamet kokuyor Avrupa Birliği'nde Bu meseleyle alakalı olarak Tabi Brexit'in e, Hiç hesapta olmayan Sonuçlarından biri Yani e, Büyük Britanyalı 17 milyon Seçmenin e, aldığı ve giderek artık e, herkesin e, bunun tarihi bir hata e, olduğu konusunda ikna olduğu Brexit. Geçen e, yılın 18 Haziran'ındaydı. Brexit'in sonuçlarından biri. Şimdi e, ilginç şeyler oldu tabii Brexit'te. E, oy dağılımına baktığımızda e, İskoçya Kuzey İrlanda ki bunlar Büyük Britanya toprağı ve üzerinde 30 bin Büyük Britanya vatandaşının yaşadığı Civraltar kayası Brexit oylamasında ağırlıklı olarak hayır dediler. Ha, evet. Ceb bu arada pardon bir ufak parantez açayım Cebeli Tarık da Tarık Dağı. Orlamına geliyor. Padişah Tarık bin Ziyad'tan Arap Fatih, değil e, e, Denizci. Boğaz değil, Cebel Kaya da demek. Da, evet. Dağ. Hı. Tarık Kayası yani. Tarık. Tarık Kay. Evet. Evet. Ama tabii Cebeli Tarık geçişi boğazı olarak anılıyor. Şimdi bu büyük bir başarı Büyük Britanya için daha ee, e, Geçenlerde açıklanan Avrupa Birliği'nin e, Müsvet'te Müzakere belgesi veya Müzakere pozisyonu Bu lafları hatırlarsanız 2004'lerden 5'lerden Çok konuşurduk Tabii. Avrupa Birliği tarafının Müzakere pozisyonu Türkiye ile diye Aynı şekilde bir müzakere Pozisyonu hazırlamış durumda Avrupa Birliği tarafı ee, Ve şunu söylüyor Avrupa Birliği ile Büyük Britanya arasında bulunacak anlaşma İspanya ile Büyük Britanya arasında Cebelitarık konusunda anlaşma olmadan oraya uygulanamaz diyor. Ve ondan sonra kıyamet kopuyor. Çünkü Avrupa Birliği İspanya'ya Cebelitarık konusunda son sözü veriyor. Yani İspanya hala üye biliyorsunuz. Ondan sonra Çanak çömlekten kalktım şu şimdi bir açıklama var. Michael Howard hatırlar mısın Ömer? Evet. E, bu Tory'lerin muhafazakarlarının eski başkanıydı. Yani evet. Baş başkanı evet. Evet. Hatır... Ama çok güçlü bir politikacıydı. Michael Howard. Severiz. E, hatırladın değil mi? Tamer? Evet. E, ne dedi biliyor musun? <gülüyor> 1982'de Malvinas Falkland'larda. E, olduğu gibi olurduk. Ayağınızı denk alın dedi İspanya'ya. Savaşırız dedi yani Margaret evet. gibi. İspanya'ya savaş mı açıyor? Ya o İngiliz donanmasının Cebeli Tarık önlerinde İspanya'yla savaşması evet. şahane bir şey. Oluyor. Yani ikisi de NATO evet. ülkesi değil mi peki Cengiz Bey? Hani Türkiye Yunanistan'a savaş açamazlığının NATO ülkesi oldu diye. Niye böyle bir tek taraflı şey yapılıyor? Bunlar bunlar akıl mantık Falan soruları böyle sorular yok can. Anladım. Ve e, tabi, tahmin edebileceğiniz gibi o İngiliz Büyük Britanya'nın havuz medyası e, e, bu ortamı birbirine katıyor tabi. E, bizim de orası falan İspanyolca başlıklar çekin elinizi falan gibi altı seviye yerlerde sürünen ya buna, bir oluşmuş durumda görülmüş şey değil. Şimdi Cebiri Tarık'a geriden ki biraz bu yani Büyük Britanya'nın ve o çapsız başbakanının yani son derece kötü bir iş, iş işleri bakanıydı. Biliyorsunuz May... Seçil, evet, seçil, May... Seçilmemiş başbakan zaten. Seçilmemiş başbakan üstelik. Yani daha doğrusu seçim kazanmamış seçim bir başbakan. Seçim kazanmamış bir başbakan. Ne başbakan. Bir başbakan. Ee, ve son derece FASAD bir, bir politikacı. Şimdi e, fakat e, onu memur ettiler maalesef e, bu Brexit işine. Ve tamamen antidemokratik e, bir takım e, kararlarla yani İngiltere'ye İngiltere'nin yani Büyük Britanya'nın demokrasi tarihine hiç yakışmayan e, adımlar atan bir e, başvakan olarak tarihe geçeceğim diyormuş zaten Ömer ama tarihe bu şekilde geçecek tabii. Evet. <gülüyor> e, ve e, mesela bu Avrupa Birliği'nden çıkış için yani Brexit için e, illaki e, meclisin değişimi içinde olması gerekiyor onu bypass ettiler biliyorsunuz e, ondan sonra muazzam bir kampanya başladı ee, tekrar referandum yapılsın kampanyası hatırlarsınız 4 milyon Büyük Britanyalı buna oy attı. Ve, e, evet yani imza attı daha, daha doğrusu ve e, me mecliste görüşülmesi e, gerekiyor yasalar uy uyarınca görüşmediler. Yani e, demokratinin beşiğinden e, beşik ülkelerinden birinden bahsediyoruz yani. <gülüyor> Bir evet çok yani. enteresan yani Fabian Picardo diye bir adamı şimdi baktım da senin uyarın üzerine Guardian'daki habere Fabian Picardo adındaki bir baş bakanı şeyinle ilgili bakanı Cebeli Tarık'la ilgili çağırmış. Tabi tabi şey, oranın bu, bu, bu başbakanı yani evet. dediği özel bölge çünkü evet. Ve, ve biz halkına ve ekonomisine tamamen karara bağlıyız. Ayağınızı denk alın demiş. Fakat İspanya'nın da bunu son derece ciddiye aldığını söylüyor haberde. Bir diplomat evet. ve Avrupa Birliği bunu bırakmayacaktır bu haberi demiş. Yumuşak tabii, gitmeyecektir tabii. demiş. Ciddi bir şey var. Üçlü bir, üçlü ettim, bir haber var. Evet, demin adını ettiğin bu e, müzakere pozisyonu en önemli hukuki dayanak yani bunun lamucimi yok yani. Büyük, Büyük Britanya böyle istiyor, istemiyor falan çünkü onlar hemen bu müzakere pozisyonu ortaya çıktıktan sonra Brexit'te pazarlık unsuru olmasın aman Cebelitarık e, diye bir demeç verdiler. Ve ardından e, diğer benim adını hatırlattığım bu, bu Michael Howard'ın e, demeci e, ve buna benzer e, hamasat dolu demeçler gelmeye başladı. Şimdi o, o Kaya, diğer adıyla Kaya, yani İspanya Tanca'nın e, e, pardon, e, Fas'ın Tanca kentinin tam karşısında evet, bu, Tanca. görünür yani. Evet, Tanca, Tanca yani Türkçe'siyle Tanca. E, Tanca'nın karşısında bu e, çok özel bir bölge bir küçücük bir yer. 1704'te işgal ediyor burayı Büyük Britanya ve yani ee, asırlar boyunca e, önce İspanyolların e, sonra e, İspanyollarla birlikte Fransızların bütün saldırılarını bertaraf ediyorlar. Yani çok da ilginç ve muazzam bir savaş tarihi var orada. Ee, Büyük Büyük Danya'nın üssü var, ee, bir askeri üssü var, limanı var, havaalanı var. 30 bin kişi yaşıyor ve e, günde aşağı yukarı 12 bin kişi de İspanya tarafından geçiyor. Yalnız geçiyor derken yani e, çalışmaya geliyorlar. O, e, İspanyollar o tarafa. Yani, Büyük Britanya toprağına diyelim. Şimdi e, şöyle bir sorun var. Yani, e, Büyük Britanya e, çıktığı andan itibaren, lütfen Büyük Britanya diyorum dikkat edersen çünkü Diğer üç bölge yani Büyük Britanya, e, İrlanda, İrlanda'da İngiltere, Rusya, ve İngiltere'den mürekkep. gir. Bunun için yani, bu üçü aslında Brexitçi değil, o yüzden üzerinde Büyük, <gülüyor> Büyük Britanya diyorum. Şimdi şöyle bir e, başarı da çıkıyor ortaya, sıkıntı çıkıyor. E, Ortak pazar ve sınır e, kontrolü artık oraya uygulanamıyor. Uygulanamaz hale geliyor Cebelitar'ı. Büyük Britanya çıktığı andan itibaren. Hmm. Çünkü geçiş yani sınırsız Avrupa. Yani o demin ettiğim 12 bin İspanyol. Onlar da Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için yürüyerek gidiyorlar yani. Ne evet. kontrol var ne bir şey var. Pasaport kontrolü hiçbir şey yok. evet. Yok. Ama şimdi Avrupa Birliği yani kıtadaki tek şey üstüne Kısa Avrupa'sındaki tek toprağı İngiltere'nin. Avrupa Büyük Büyük Dünya'nın yerinde. Şimdi çıktığı andan itibaren Brexit'te e, bir, bir sınır kontrolü meselesi giriyor. O yüzden zaten müsvedde müzakere belgesi e, bu ikisi olmadan yani iki ülke e, anlaşmadan e, bu yürümez diyor. <gülüyor> şimdi... E, Büyük Britanya tarafının e, verdiği tepkilerden bir tanesi de Dilan Kaya. Onlar e, 1967 referandumda yani Cebeli Tarıklular, Cibral e, denilen 30 bin kişi. 1967'de ve ardından 2002'de referandumda biz e, Büyük Britanyalı olarak kalmak istiyoruz e, dediler. E, karşı tarafta diyor ki yani İspanya'da ayrı olmak üzere ya iyi de bileyim 2016'da bir referandum yaptınız diyor. Yani Brexit evet. referandumu. Şimdi bu Michael Howard'ın da de senin demin gazetinden bulunduğun makalede de eminim vardır. Okumadım onu. E, bu bu savaşır, sağa retörü ile karşı ve hakikaten o çok ilginç. İspanyol Dışişleri Bakanı Alfonso Naspis de şey diyor... Sakinleşim beyler diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burası bir yer sıcak kaldı. İspanyol karkusunda da soğuk kaldı. Cengiz <gülüyor> Bey'iniz Gentlemanları <gülüyor> var. Soğuk büyük Britanya'lı var. Dünya tersine döndü yani. Cengiz Bey bir soru sorabilir miyim müsaade ederseniz? Büyük Britanya mı gitmek istiyorsun var? Yo şey Cebetara gidesim yok benim bu aralar. Ama şöyle bir sorum var, e, müsaade ederseniz. Ya bu e, İngiltere'nin cebeli tarih aşkı e, gene boğazları kontrol etme, giriş çıkışları kontrol etme ile alakalı bir şey mi yoksa işin içinde bizim bilmediğimiz bazı şeyler mi var? Orada üssü var, nükleer denizaltıları var, şu bu falan ama NATO ülkesi yani 1985'ten e, bu yana çok geç girdi biliyorsunuz İspanya. E, NATO ülkesi şimdi bu artık e, oldu öyle bir kesiye. Kalmadı yani bunun bir e, kıymeti harcayışı kalmadı. Bu bence tamamen bir e, e, bir bir onur meselesi haline gelmiş durumda e, Britanya'da. Çünkü hakikaten Büyük Britanya yani o yapılan muazzam hata sonucunda dağılıyor. Evet. Şimdi diğer konuya ben gelelim. Bir, diğer bir saniye <gülüyor> oradan geçmeden önemli bir şey daha. Yok yok aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. İskontya'ya geliyorum. Hayır <gülüyor> bir şey daha var. <gülüyor> Roberto Saviano diye Euronews'dan çok ilginç bir habere rastladık sen bizi uyardıktan sonra bu konuda. Cebeli Tarık. <gülüyor> ee, araştırmacı, gazeteci. İtalyan. İtalyan ve Cebeli <gülüyor> Tarık İngiltere'nin kara para aklama merkezi olduğunu da tespit etmiş. Yani bu çok ilginç yani, bir şey. Yani, doğru tabii. Doğru. Ondan da bahsediliyor. Sorun e, yani para var. akışını eskiden öyleydi ama. Yok Avrupa'da diyor ki bir, e, ama evet. diyor ki Panama kara, para, para aklamanın başkenti olmuştu ama şimdi bu başkent Londra oldu. Panama belgeleri şimdi bu ülkeden intikamını alıyor. Kesinlikle bir öç alma olayıdır. Ve e, Cebeli Tarık, Malta ve e kadar ardına kadar açık kapılardan geçen ve Büyük Britanya'dan gelen kontrolsüz bir para akışı var. Yani böyle bir şeyi de kontrol etmeye çalışıyorlar diyor. Ya bu olabilir ama İngiliz biliyorsunuz Büyük Britanya'nın para aklama konusunda sorunu yoktur. Bu hmm. Isle of Man dedikleri ne yani, yani Anglo-Norman adaları, Fransa ile Büyük Britanya arasında denizdeki o adalar onlar offshore'dur biliyorsunuz. Evet. yani orada or, yani hiç Allah'a şükür yani para aklama konusunda şimdi bu dağılmadan yani çözülmeden söz, söz etmek istiyorum çünkü iş çevresi darlıkla da bitmiyor ve Britanya'nın hakikaten bir, bir hayret verici bir paniğini görüyoruz ki yani hiç onlara has bir Duygu dış vurumu değil bu panik. Ee, Nikola e, Storjan, e, Skoçya'nın e, başbakanımla hep özel bölgeler tabii, nispeten. E, referandum konusunda ısrarcı olduklarını söyledi ve karşılığında da Tereza May, o referandumumuzu kabul etmeyeceğiz dedi. Evet. Yani ne yaptıklarını şaşırmış durumdalar. Kuzey İrlanda'da bir şey demedir. Onların da AB tarafları olduğunu biliyoruz. Yalnız burada muhteşem bir manevra yaptı İspanya ve ilk defa e, İskoçya eğer bağımsızlık oynamasından bağımsızlığı kabul eder ve ondan sonra Avrupa Birliği'ne müracaat ederse biz bugüne kadar İskoçya'nın üyeliği konusundaki çekincemizi kaldırıyoruz dedi değil mi? Nasıl bir daha onu tam anlayamadım bir saniye. İspanya'nın e, yani, e, yeni bir üye alabilmek için e, bütün e, var olan üye devletlerin e, oluru gerekiyor. E, şimdi İspanya, e, İskoçya yeni bir ülke olacak referandından evet. sonra Ve Avrupa Birliği'nde kalmak istiyor. Müracaat edecek tabii ee, İspanya ise Katalunya dolayısıyla buna karşı çıkıyordu hmm. yakın zamana kadar. E şimdi onun bir, e, e, bir şimdi onu e, başka türlü hallettiler çünkü Katalunya mesela konusunda Katalunya'nın ziyadesiyle e, fazla fazla otorit e, özel olduğunu buluyorlar. dolayısıyla ayrılmasına gerek yok diyorlar ama buna bu kadar değil. İskoçya müracaat ederse eğer. Avrupa biziyle biz çekincemizi kaldırdık diyorlar Londra delirmiş vaziyette tabii iki gündür onda onda bağlam kolu müthiş yani çok bir, hakikaten. Müthiş. Hakikaten müthiş bütün detaylarıyla ya yani Robert Saviano'dan bir cümle daha şey yapayım. Tabii para akımı ile ilgili <gülüyor> vergi cenneti olması gibi bir İngilizler diyor. Ha, İngiltere'nin dünyanın en büyük yolsuzluk olaylarına karışmış ülke olduğunun farkında bile değil. Çünkü rüşvet olaylarına karışan polis ve siyasilerin hesabını sormak çok zor. Mali yapının tamamen çöktüğünü bilmiyorlar bile demiş. İngilizler <gülüyor> Araştırmacı, gazeteci çok ciddi yani. Global Conversation röportajını yapmış. <gülüyor> <gülüyor> yani bu hakikaten üstünde durulması gereken bir şey. Tabii İngiliz yani e Başbakan May'in e, e, yani Büyük siyasi tenorların ve e, kanaat önderlerinin paniği hakikaten kaydediler. Mesela biliyorsunuz Ankara'ya geldi Ney ve Türkiye ile yani Türkiye'de katkiyen bulunmayan bir e, teknoloji e, üzerine bir e, e, misil ortak misil <gülüyor> e, e, füze yani füze, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> fabrikası kurmak üzere 400 milyon avro mu dolar mı pound mu artık bilmiyorum bir, bir anlaşma yaptılar yani şimdi mesela dün Suudi Arabistan'a gitti işte saçımı ökmem dedi falan ondan sonra öyle konu oldu o da böyle yani nasıl bir panik içerisindeler bu Avrupa Birliği'nden çıkışla alakalı Hakikaten insan hayret ediyor, İbrahim Farey. Gerçekten Abdullah insan gerçekten hayret ediyor. Abdullah gülüyor değil mi? Yani. <gülüyor> Şimdi, evet. Bu meyanda, bu Metin Kızıolunun da bu bölgecilik çünkü yani sonuç itibariyle bu bölgecilik ve yürümeyen bölgecilik o temas alakında işlemeyi düşün konuyu. Vaktimiz çok azaldı. E, Metin Fevzioğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın da bir ifadesi var. Bu bizim referandumla alakalı. E, eğer referandumda evet çıkarsa anayasa 123-124 diyor. 126 olması lazım. De 127 uyarınca eyaletler kurulabilir. Türkistan demeye getiriyor. Ondan sonra yani akıllara seza bu üç madde tam da eee e, e, Bölgelerin kurulmaması için anayasada var olan maddelerdir. Ta 1876'dan bu yana yani birlik bütünlük karşısında bölgelerin üzerindeki merkezin idari vesayetini anlatan maddelerdir. Bunu tersine okuyor mahsus. Cumhuriyet Halk Partililer bunu çok çok yapıyorlar biliyorsunuz. Yani işte başkan olunca eyalet kuracak diye. Bu hakikaten bir e, yani kabul edilebilir bir e, bir e, kritik <gülüyor> veya bir öngörü değil. Şimdi şimdi evet. sadece daha vardı bir tanesi Sırbistan seçimleri, bir tanesi Sırbistan seçimleri pardon, evet. diğeri de Ermenistan seçimleri de. Şimdi Sırbistan seçimlerinde ilginç bir şey oldu. Çok güçlü bir başbakanı vardı. Sırbistan başkanlık sistemi değil. Fakat orada tuhaf bir şey oldu ve başbakan birden bire cumhurbaşkanı olmaya karar verdi. Partisi de arkasına aldı ve seçildi. Şimdi bütün farklı erpler tek elde toplanmış durumda. Yani bir böyle bir post modern bir bir başkanlık e, sistemi orada da hasıl oldu. Kıyamet kopuyor Belgrad'da ve diğer e, sırt kentlerinde. E, çünkü pek çok insan çok fazla e, iktidarı erki elinde tutulduğunu düşünüyor. E, bu için e, Avrupa Birliği taraftarı ama çok sert bildirginler. Bakalım neler olacak. Ermenistan e, ise ilginç. E, Ermenistan e, Türkiye'nin aksine ee, başkantık ya da yarı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçti. Aralık 2015'te e, bir referandum yapmışlardı geçelim mi diye e, şimdi tabi e, var olan e, Cumhurbaşkanı'nın yani Selçuk Sarkıplar'ın partisi Cumhuriyetçi Parti kazandı e, geçen pazar seçimleri ama e, sonuç itibariyle geçmiş oldular artık Cumhurbaşkanlıktan e, parlamenter sisteme eninde sonunda daha demokratik bir e, düzene vasıl olacaklardır e, diye düşünmeden edemiyorum. Bunlar önemli tabii. Ermenistan'ın e, e, burada bir e, çok farklı bir konumu var. E, eski Sovyet ülkeleri arasında e, başkanlık, hepsi istisnasız başkanlıkla e, yönetiliyor. E, hatta artık Avrupa Birliği'ne girmiş olan ee, o 3 baltıktan ikisi de yanılıyor Başkanlıkla yönetiyor, yönetiliyor. Ee, başkanlık sisteminden e, güçlü başkanlıklar bunlar hatırlayın. Türkmenistanı, Özbekistanı, Kırgızistanı falan e, Kazakistanı e, parlavardan sisteme geçen ilk ülke. Evet. ilginç. Evet. Yani, e, böyle bir özelliği de var. Bu e, Türkiye'de e, ücretsin başka bir yönde evin adımlarla ilerliyor. Gezik hafta herhalde tekrar bu meseleyi son döneme işte. Yani e, Allah'ın emri artık e, bunu konuşacağız büyük ihtimalle. Bu evet, ee, arada şeyi okuduğumuz, her gün bölüm bölüm okuduğumuz ve efendim öncesine de yetiştireceğimiz Elveda Anayasa kitabı Profesör Kemal Gözleri. Evet Kemal Gözleri'nin. İki baskı daha, üç baskı yapmış. Bu da ilginç bir evet. şey yani son derece evet. hukuka yönelik bir kitap olması açısından. Evet, Gerçi... Türkiye hiç olmazsa, Anayasa yapamıyor ama insanlar anayasa nasıl yapılır ve yani nasıl yapılmaz öğreniyor. Öğreniyor zaman, evet. evet. Yani kendisi Kemal Bey şey diyor. Üçüncü baskısı çıktı. Her baskı 2000 adet bastı. 6000'e ancak ulaşmış olduk. Dolayısıyla büyük bir başarı değil ama yine de her okuyucunun Türkiye'nin en değerli okuyucularını o okuyucuları olduğunu düşünüp mutlu oluyorum diye yazmış. Evet. Güzel. evet mutlu olma ama <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Farka, değil mi? Evet. İlginç bir şey. Peki bitirirken sana gene ufak bir armağanımız Sürpriz var. Sürpriz mi var? Evet. Sürprizimiz var. İzin verirsen. Abdu hayır. hayır değil ama hayırdan geliyor bu. Hayır yani hayırlardan evet Hayırlar. Abdüsselam, hayır. hayır. ne başlar Şarkıcı o Juan Martin grubundan dinleyeceğiz Juan Martin'in orkestrasından Evokasyon de Damasco a Cordova. Yani Şam'dan evet. şeyin Tarık bin Ziyad'ın macerasını da bir kez daha almış olacağız. Başarı mükemmel oldu Tarık bin Ziyad. Evet. Biri Tarık. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek <gülüyor> üzere. Nereye doğru. Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 9.40 tam ve biraz önce Cengiz Aktar'a Armağan olarak Juan Martin'in featuring Abdüsselam Hayır. Evokasyon de Damasco a Córdoba Kordoba adlı şarkısını çaldık parçayı yani gitar eşliğinde bu şeydi yani Şam'dan Kurtuba'ya bir uzanış hikayesi Endülüs, Emevi'leri yani eğer savaş olursa Britanya ile İspanya arasında doğrusu izlemeye çok değer bir şey olacak uzun zamandan beri görülmemiş yani 15. yüzyıldan 16. yüzyıldan beri İğnici de olabilir Miguel de Cervantes Saavedra da İspanyol orduları safında pala belki değil mi İngiltere donanması yenilmez armadaya karşı. Evet. Ya ama yani tartışmalı konular olarak da nitelendirilebilir zira şu anda büyük bir savaş halinde olunan Irak ve Suriye'deki işitte kendi hedefi olarak Roma ve e, İspanya'yı, Andaluzya'yı koyuyordu. Andaluzya'yı evet koyuyordu. Yani bu tartışmada sadece Brexit'le beraber başlamadı. E, Cebelitaria sahip çıkmaya çalışan çok fazla kurum ya da şey var işte. E, siyasi düşünce var. <gülüyor> Buldum. Yani çok acayip mesela Infanta Cristina diye bir sahil koruma gemisi, devriye gemisi. Britanya top, kara sularına girmiş onu kovalamışlar orada bir <gülüyor> hmm. tane dışler bakalım bayağı ciddi notalar falan veriliyor e, bu tartışmalı kara sularına giremezsiniz filan demişler ve Hatta resmen e, şey demişler bu bizim kara sularımıza bir sızma kabul edilemez filan demişler. Infanta Cristina Veliaht Prenses mi demek Infanta bilmiyoruz. Yani bilmiyorum tam hatırlayamadım. Sonunda terk et bu suları filan <gülüyor> demişler. Evet. Bu arada İspanya'da bir yüksek mahkeme yargıcı Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın amcası Rıfat Esad'la bağlantılı banka hesaplarının dondurulması ve aile ait mülklere el konulması emrinde hmm. vermiş. BBC Türkçe'nin haberi bu da. İspanya'dan ve Suriye'den bahsetmişken ortak noktadan bu haber olarak bahsedebiliriz. Dondurulan hesaplarda 16 kişinin hesabının Rıfat Esad'ın iki oğlu ve eşlerinin bazılarının olduğu kaydedilmiş. Diğer hesapların ise 76 paravan şirkete ait olduğu söyleniyor. Şüphelilerin yapmıyorlardır öyle bir şey şüphelilerin Rufat Esat sürgüne gönderildiğinde bir de bu paravan şirketlere ait hesapların dondurulması sadece savaş durumlarında ya da diktatörlerle anlaşmaya varılamadığı durumlarda mı ortaya çıkacak bunların durdurması Tabii, o zaman bile üstünde durulmayacak çünkü yok bu yani Roberto Saviano işte açıkça söylemiş İtalyan İtalya'da araştırmacı gazeteci ve yazar kendisi yani dünyanın en büyük yolsuzluk olaylarına karışmış ülke olduğunu farkında bile değil İngilizler. <gülüyor> ne yaptılar? Çünkü rüşvet olaylarına karışan polis ve siyasilerin hesabını kimse sormuyor diyor. Mali yapı tamamen çöktü bunun da farkında değiller. Cebeli Tarık'tan sadece Londra'da değil Cebeli Tarık, Malta, Jersey, işte Isle of Man şeyin söylediği gibi onu Cengiz Aktar'ın söylediği gibi onu söylememiş. Roberto Saviano. Daha doğrusu benim elimdeki küçük nota yok bu. E, ardına kadar açık kapılardan geçen ve Büyük Britanya'ya gelen kontrolsüz bir para akışı var. Panama'dan sonra şimdi bu başkent Londra oldu diyor. Başkent Panama belgeleri dediğiniz şey bu ülkeden intikamını alıyor Panama belgeleri kesinlikle bir öç alma olayıdır isimleri açıklayarak şimdi en büyük rakipleri Londra'dan intikam alıyorlar diyor böyle de bir mali mafya kavgası var ve bu haberden de görülebiliyor yani esat yönetmenin parasını nasıl aklandı şüphelilerden rıfat esatın sürgüne gönderildiğinde Suriye devletinden çalınan 300 bin doları aklamakla suçlandığı da aynı şekilde belirtiliyor. Yetkililerin ayrıca Portebanus ve Marbella'da Rıfat Esat'a ait 500'den fazla mülk tespit ettikleri de savunuluyor. Rıfat Esat ve ailesinin İspanya'daki servetinin 736 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Onlar İspanya üzerinde çalışıyorlar. Evet, 84'te hmm. sürgüne yollanmış bu kişi. Ee, ve Rıfat Esat'ın sürgüne giderken verildiği iddia edilen parayla İspanya, Fransa, Liechtenstein, Luxemburg ve... Kurakava'da mülk aldığı da iddia ediliyor. Kurasava. Kurasava'da işte e, bu lüks mülkler, e, mali yolsuzluk durumları, e, şey, is, Suriye halklarından çalınan para ile beraber yapılıyor işte. Rüfate saatte 1982'de Hamad'ki ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırılmasıyla tanınmaktadır. İsyanın kökleri yani. Yani çok hakikaten nefretli bir riyakarlığın egemen olduğu ve tamamen para ve kudret üzerine kurulu bir sistemin devam ettiği ve giderek artarak kötüleşerek devam ettiği bir sistemde Türkiye'de de gayet vahim şeyler olduğunu söyleyelim yani hukukun ayaklar altına alındığı pek çok örnek var ama bu sonuncusu gerçekten yani şaşırma yetisini kaybetmemesi insanın zor yani Türkiye'nin en önemli gazetelerinden biri olan Cumhuriyet gazetesinin aylardır şeyde olan ne kadar zaman oldu tam 6, 5 ay falan oldu değil mi? Bugün evet. vermemişler şeyi ama bu gazeteci ve yöneticilerini hakkındaki iddianame nihayet ortaya çıkıyor ama bunu Cumhuriyet gazetesinin gazete, muhabirleri yazarları ve yöneticileri hapiste olan ve onların avukatlarından önce başka bir gazete duyuyor. Bu araştırmacı gazetecilik değilse çok önemli bir sızma ve berbat bir e, hukukun çiğnenmesi operasyonu olarak söylenebilir. Nitekim Cumhuriyet Gazetesi de üzerinde gizli, gizli, kısıtlı ibaresi bulunan iddianamenin daha gazetemiz avukatları bile görmeden yandaş gazetelere sızdı sabah ve yeni şafak. Dünkü sayılarında iddianameye yer verdi diyor. Bu yöntem daha önce Ergenekon ve Balyoz davalarındaki ifade ve iddianamelerin servis edilmesini hatırlattı demiş. Sabah olmayan Baylok trafiğini haber yapmış. İddianamede e, Yeni Şafak'ta ona bakmamışız biz işte hata yapıyoruz bakmalıyız belki, belki de. Artık kullanılabilir e, haber alma edinme ve paylaşabilme açısından pek kullanılabilir olmaktan çıktığı için bu gazeteler. Şöyle bir bakıp es geçiyoruz. Dikkatimizden kaçmış. Ama yani araştırmacı gazetecilik olmadı. Açık yani. Hukukçulara göre de iddianamenin medyaya servis edilmesi, hukuksuzluk, Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ da mahkemeden Önce yandaş basına verilmesinin cemaatin kullandığı bir yöntem olduğunu söylemiş. Zaten çok tuhaftı aslında cemaat dedikleri Fethullah Gülen cemaatine ait bir şeyin ona mensup olduğu belirtilene hakkında öyle suçlamalar bulunduğu bulunan bir hakimin baktığı bir davaydı değil mi? Evet. Ya da savcının mı yoksa hatırlamıyorum şimdi. Ben de öyle hatırlamıyorum. Ondan sonra o görevden çekildi filan aranıyor. Böyle dünyanın en ıı, absürt ıı, saçma ıı, şeyine doğru gidiyor iş yani. Ee, Olsun. Koca Yusuf 4 geliyormuş. Yoldaymış. Silah mı? Uçak. Uçak. Koca ha, Yusuf ha. Evet. Hava kuvvetleri sipariş ettiği Koca Yusuf lakaplı A4 düzemin uçuş testlerine başlamış. Hava kuvvetleri sipariş ettiği ee, bu Koca Yusuf lakaplı nakliye uçaklarından dördüncüsüne kavuşuyormuş. Ee, tanker uçağına dönüştürülerek havada ikmal yapabiliyormuş Koca Yusuf. Havadan personel atlama ve malzeme atma gibi taktik ve uzun menzilli birlik imtikalleri yolcu ve malzeme taşıma gibi lojistik görevlerde de kendisi. kullandırıyormuş kendisi. Şimdi hazırlıklı ol kemerini bağla günün en sağlam sorusunu soruyorum. Selahattin de dinlesin yoksa sen ona sıçratabilirsin soruyu. Koca Yusuf kim efendim? Güreşçi efendim. Kendisi. Pehlivan. Pehlivan. Ona güreşçi denmezdi eskiden. Ha. Cihan Pehlivanı. Sonuçta verdin mi cevabı? Evet verdin. Var. Fena değil. Yani. Beş buçuk. Yalnız bu ortak ülkeler arasında Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Belçika ve Lüksemburg varmış. Bakın Almanya. <gülüyor> Almanya ha, Hava Kuvvetleri etkin kullanıcıları arasındaymış bu savaş uçağının. Hmm. S400'lerin yanında hoşturmaz Yer, mı? Yerli ve milli değil. Mi? Yok canım ne münasebet. Gayet böyle Avrupa Birliği ulusal köken olarak nitelendiriliyor Wikipedia'nın internet yerli sitesinde. Ya, dışındaki. Niye Naziler o zaman, mi yapmış yoksa? o zaman? Ne? Koca Yusuf. Bilmiyorum da az... Naziler mi yapmış oluyor Alman hava kuvvetleri de kullandığına göre diğer ülkeler de var. Evet. Naziler yapmış. O zaman, o zaman. faşistlerin uçağını mı kullanacağız? Hı hı peki. Yerli ve milli faşist Alman e, Koca Yusuf'un bu bir hakaret olmaz mı? Olur. Ne yapacağız? Cihan pehlivanıydı. Peki nasıl öldüğünü biliyor musunuz? Evet sen? biliyorum. Gemi, şey, gemi Aferin batmıştı. Aferin sana. Yani <gülüyor> siz ne dannettiniz? Gemi batmıştı. Kendisi kendisini kurtarmaya çalışan filikaya tutunurken koca olduğu için kafasına kürekle de şeyle vurula vurula orası öldü. Orası efsane. Efsane mi? Evet. Onun orası... Yani. Biraz bizim tarafa yerli ve millileştirilmiş bir hikaye. Ne yapalım ben de onun Orada yani. Orada bu olduğunu biliyoruz. O, yoksa vurun Türk'ün kafasına filan diyeyim. Değil diyelim. miymiş öyle? E, emin değilim. Hı. Öyle söyleyelim. Benim gençliğim bu pehlivan tefrikalarını okumakla geçti. Çok iyi bilirim. İşte Benim gençliğim de antikopide okumakla geçti için ben de biraz Kurt Dereli Mehmet Pehlivanı da bilirsin sen herhalde. Yok Kurt Dereli Mehmet Pehlivanı. Nereli? Çanakkaleli mi? Kurt Dereli. Kurt Dere nerede? Tabi hepsi onların şey tarafında Edirne ve orada Tekirdağ tarafında. Anladım. İşte böyle. Evet. Ee, şimdi ilginç birkaç şey de söyleyelim. Dün e, şeyin Nazileri dedin. Almanya'yı kararnamelerle yönettiğini söyleyen Hollandalı Türkolog Profesör Doktor Zürherle Zürher e, Türher ya da Erik Jan Pınar Öğünç'ün Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı güzel bir röportaj verdi, mülakat vardı. Ve Hollanda krizine ortalıkta dolaşan Osmanlı ruhunu ve Adalet ve Kalkma Partisi'nin içeride ve dışarıda seçtiği yolu konuştuk diyordu. Çok önemli birisi aslında 1800, yani Leiden, Leiden Üniversitesi'nde önce Amsterdam'daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nün Türkiye bölümünün yöneticisiydi. Sonradan da 97'den bu yana da tam 20 yıldır Leyden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Zühe Türher. Osman Yani 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş yılları üzerinde çalışıyor. Evet. Birçok yayını da var. Milli Mücadelede İddiatçılık, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. O da Türkiye tarihi de alındı galiba evet. değil yani Onu zorunlu olarak okutuyorlar bazı üniversitelerde ya zorla. Türkiye'nin sıcak siyasetini de iyi takip eden bir isim. Kendisine de Türkiye tarihi üzerindeki çalışmaların nedeniyle ...yüksek şeref madalyası verilmişti... ...ama geçen yıl iade etmişti... ...hatırlıyor musun? Neden? Ee, geçen yıl iade etmişti, neden? Hatırlıyorum... ...iade ettiğini hatırlayın da sebebini hatırlamıyorum... Ha, ...bu çatışma süreciyle alakalı olarak mıydı? Türkiye'nin... E, ...hukuk... ...hukuku ortadan kaldırmasına yönelik olarak... Yani ödülü iade ederken Türkiye'nin artık Avrupalı bir ülke olma şansı kalmadığını söylemiştir. Evet, işte Büyük bir Türkiye'nin çok yakın tarihini bilen ve Türk dostu diye nitelendirilen çok... ...senin de dediğin gibi birçok yerde de e, kitapları... Ders kitabı olarak okutulan. Ders okuluyor. kitabı olarak okutulan uluslararası alanda benzersiz isimlerden biri. 2005'teki yorumunuza dair bir pişmanlığınız, gerekçesini tespit ettiğiniz bir yanılgınız var mı diyor. Şimdi şöyle demiş. Bu çok önemli bir noktayı evet. tartışıyorlar. 2005'te müsbet takdirim diyor. Yani Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2003'ten sonraki iktidarının olumlu gelişmeler içerdiğini de söylemiş ve yazmış birisi. Beni benim iyi niyetli okumamın sonucu olabilir. Beni AKP'nin kuzu kılığında kurt olduğuna dair uyaranların ...ön yargıyla hareket ettiklerinden ve yeni rejime dürüstçe şans vermeleri gerektiğinden emindim. Fakat yine söyleyeyim 2003-2005 yılları arasında AKP Türkiye'yi daha demokratik bir ülke kılacak. Burası önemli çünkü bu yetmez ama evet tartışmalarının da çok önemli bir odak noktasını oluşturan şeyler söylüyor... 2003-2005 arasında Türkiye'yi daha demokratik bir ülke kılacak yurttaşlarının haklarını önemli ölçüde artıran inanılmaz yasalar çıkardı diyor AKP Abdullah Gül ve Ali Babacan gibi mühim aktörlerle Türkiye'nin Avrupa'ya entegre olabileceğini düşünmekte gerçekçi sayılmayacak bir yan yoktu ama başka birçok kişi gibi benim de ne kadar safça davrandığımı ya da son 10 yılda Erdoğan'ın ve AKP'nin ne kadar değiştiğini tam olarak ölçmek imkansız diyor. Olağanüstü hal koşullarında, o hal koşullarında bir referanduma doğru yol alıyoruz. Tarihin verdiği ders ışığında Türkiye'nin kısa ve uzun vadede geleceğini nasıl okuyorsunuz gibi bir kapsamlı soruya da çok özlü bir cevap vermiş yani Türher. Tarihten bize geleceği göstermesini ummak hiçbir zaman iyi bir fikir değildir diyor. Koca Yusuflarla olmaz diyor evet. yani. Yavuz Sultan Selim'le filan. Ama Türkiye'nin yakın geçmişinden bugün için geçerli bir durum arayacaksak 1961 ve 1982'deki iki referanduma bakabiliriz. İki oylamada bilhassa 1982'deki kısa bir süre önce gerçekleşmiş darbeleri izleyen askeri hakimiyetin gölgesinde Evet demeye yönelik ağır bir devlet baskısı altında yapılmıştı. Tabi tarihte daha karanlık bir paralellik de mevcut. 5 Mart 1933 Adolf Hitler Almanya'daki seçimlerden %43,9 yani %44 bile değil oranında oy aldı ve sonrasında ne yaptı? Muhalif partileri yasakladı. Tek partili dönemde. Evet. Hı hı. 5 Mart 1933 %44 bile olmayan 43 oyla. 3 hafta sonra, aynı 1933'te, 24 Mart 1933'te Alman parlamentosundaki Nazi Partisi'nin mutlak çoğunu selahiyetlendirme, yani yetkilendirme kanunuyla tüm iktidarı yürütmeye teslim etti. Bütün iktidar, parlamento filan bitiyor. Weimar demokrasisinin sonu ve o andan itibaren Hitler Almanya'yı nelerle yönetmiş? Kanun hükmünde kararnamelerle. Evet, çok doğru. Doğru bildin. Kararnamelerle nasyonal sosyalizm, milletin örgütlü iradesi, bu tek millet, tek devlet, tek lider ve lider hükmeder, biz takip ederiz. Bunlar şüphesiz Nazi sloganlarının en ünlülerindendir bunun benzerliklerine işaret edip etmediğine karar vermeyi okurlarıma e, okurlara bırakıyorum demiş. Evet. Biz de dinleyicilere bırakıyoruz. Kaç senesinde bahsetmiştiniz bu olayların gerçekten? 33. E, i̇lk toplama kamplarının açıldığı senenin kaç olduğunu söyleyebilir misiniz? Aynı zamanda? 1933. Evet doğru. Evet yani tarih kitaplarına yer vermek lazım. Yani, e, Tüher önemli bir Türkolog ve sosyolog ve tarihçi de diyebiliriz hepsi bir arada zaten ve Pınar Önç'ün bu şeyi de çok etkili bir mülakat onun için dün zaman bulamadığımız için söyleyememiştik ama şimdi söyleyebiliriz bir de e, eski meclis başkanlarından dördünün bir araya gelerek toplu bir bildiri verdiğinde söyleyelim hayır vereceğiz diyorlar o da önemli bir şey yani bir bir ardından gelen eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı yapmış dört kişi bu gidişatın tek kişilik bir devlete baskıcı bir devlete gideceğini şey yaptıkları için eleştiriyorlar. Evet, eleştiriyorlar. Bulmaya çalışıyorum haber ama şöyle bir durum hasıl oldu. Bizim internet radyonun internet e, alt ufak bir sorun var. O sorundan ötürü yayınımız da gidip gelme git geldi bir şekilde gidiyor kullanıcı e, dinleyicilerimize. E, o sebepten ötürü bunu da hatırlatalım. Yavaşlıkta bu sebepten ötürü olduğunu da söyleyelim. E, buldum isimleri ama geçmiş dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını yapan Kaya Erdem, İsmet İnönü, Hütmet Çetin ve Ömer İzgi ortak bir açıklama yaparak referandumda hayır diyeceklerini kamuoyuyla paylaşmışlar efendim. Evet. Önemli bence. Bir de HDP'nin referandum şarkısı Bejina Türkiye genelinde yasaklanmış. Yasak mı? Hayır, hayır. Tek bayrağı, hayır. Tek millete, tek dile hayır. Sözlerinin anayasaya aykırı olduğuna karar vermiş Mersin 2. Suh Ceza Hakimliği. <gülüyor> Peki... Bu Anayasa'yı tayir, tebdil, ilga suçuna da girer mi? O zaman cezası bu şarkı söylemenin ya da çalmanan müebbet hapis olabilir mi? Dinlemenin de. Evet. Olabilir. Yanlışlıkla kulaklara falan gelecek böyle evet. sokaktan alacaksınız. Neyi dinledin sen? Gel bakayım buraya. Anayasa'yı ettin. <gülüyor> evet, öyle olabilir. İstanbul Film Festivali açılışında da Barış Pirhasan, Macit Koper ve Selma Güneriye ödülleri verilmiş ve büyük alkışlarla bu ödülü mesela Barış Bir Hasan cezaevindeki gazeteci ve sanatçılara adıyorum demiş. Onlar için alıyorum demiş. Yani ben bu ödülü şu anda cezaevlerinde kalan sanat, gazeteci, sanatçı ve bütün dostlarıma, yoldaşlarımı adıyorum demiş. Onlar adını alıyorum. Onurlu olmak bugün her zamankinden zor galiba diye bir konuşma yapmış. Nurça, Nurgül Yeşilçay'ın elinden ödülünü alırken Yeşilçam'ın en üretken yönetmenlerinden hem senarist olarak hem yönetmen olarak Barış Bir Hasan ee, şeyde e, Macit Koper'de de hayırlı olsun demiş ve büyük hayırlı geceler demiş ve büyük alkış almış. Kalben performansta bulunmuş şarkıcı Tim Maslak Show Center'da ödül töreni kalbinin performansıyla başlamış ee, Tasos Bulmetis'in yönettiği Lodos Notyas filminin gösterimiyle de bitmiş bir de son dakika haberi var deprem olmuş İran'da 6.1 büyüklüğünde Merşet kenti yakınlarında çok fazla bir detay yok 33 kilometre altında gerçekleşmiş yerin ee, deprem meşhur kentin 76 kilometre güney doğusunda meydana gelmiş. Ayrıntılar geliyor diye internet evet, çok yazıyor. Çok bildiğin oldu dedik. görülüyor. O yüzden inşallah azdır değilim. Evet bitti mi? Son bir haberim var. Ağaçlarla başladık bir şekilde. Kimyasal saldırılarla başladık ne yazık ki. Ama birlerden sonra ağaçlara evrildi sohbet. Ağaçlarla alakalı yapılmış bir araştırma var. Botanical Gardens Conversation International adlı örgüt tarafından büyük bir çatı örgüt tarafından bir araştırma yapılmış. 500 üye alt organizasyondan elinde bulunan database'ler istenmiş. Kaç ağaç biliyorsunuz sizde tanımlı olarak kaç tane ağaç var diye. Ve bu 500 organizasyondan gelen üye organizasyondan gelen ağaçlar bilgileri toplanılmış. bir Metadata çıkarılmış ve dünya üzerinde tanımlı 60 bin 65 adet ağaç türü olduğu keşfedilmiş. Mu muazzam. hepsi birbirinden farklı, farklı. en fazla e, Brezilya'da e, varmış ağaç türü Amazon ormanları onladı, şüphesiz. 80, 8715 farklı ağaçtan bahsediliyor sadece Brezilya'da tanımlı olarak ama onları bildiriyor. tek tipe indireceğiz ya, ama tamam orasını indiririz onu yaparız da yani böyle bir çeşitlilikten aynı şekilde bahsediliyormuş bu araştırma sayesinde evet çok ilginç bir araştırma Peki e, bitirirken Evet bir parça çalacağız Diyecektim ama e, Vaktimizin dar olduğunu Çünkü e, Anayasa Okumaları var Ayrıca da vegan sohbetleri de devam ediyor Biraz böyle zorlu bir ortam var Daha az müzik çalmak durumundayız Sonra değişir diye ümit ediyoruz Peki o zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Deniz Ömer Madracan, bir ve Selahattin Çolak, Emre Gümşehir'in de destekleriyle. Hepinize Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Açıkkastı.